اللهم ا ل ي ن يا شطاره جينا رحمن رحيم إ ن ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ه و ر ب ا ل ل ه من ش ر و ر أ ن ف س ن ا و ورساه ورساه ورساه و ر ل ل ه ورساه ورساه ورساه ورساه ورساه إلا ا ل ل ه ورساه و ر ك ل ه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 وكل ب 私たちの言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ا を言うことを言うこと ا 言う ل とを言うこと م 言うことを言うことを言うことを ه ا ل とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ه うことを ا うことを言う س と م 言うことを言うこと ت ر د ي الأدب ا ل م ف ر と أ 言 ل ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う Dört yüz yetmiş beş numaralı rivayetleriz. Evet. Tabah hareket etti. <gülüyor> Hazreti Aşer radıyallahu anh şöyle anladı. Ben huysuzluk yapan bir leve bilmiştim. Bundan ötürü onu dövmeye başlamıştım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yumuşaklıkla hareket et. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bulunduğu şeyleri süsleyip güzelleştirir. Bir şeyden de yumuşaklık çıkarılıp alınca onu çirkinleştirdir. Bu hadis biliyorsunuz kardeşlerim geçen dersimizde 469 numaralı rivayet olarak geçmişti. Yalnız rivayette sadece bir ziyadelik var. Ayşe Hanım'ız radiyallahu anha'nın rivayetinde diyor ki Ayşe Hanım'ız radiyallahu anha huysuz bir devenin üzerindeydim. Ve ben bunun üzerine yani devenin huysuzluğuna binaen ona vurmaya başladım.、Ki、hadisteki ziyadelik, rivayetteki ziyadelik budur. Bir önceki ziyadelik,、e, rivayette bu ziyadelik yoktu. Yani ona vurmaya başladığın ziyadeliği yoktu. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Ey Aişe yumuşak ol, merhametli davran, şefkatli davran. Eğer yumuşaklık, şefkat, merhamet eğer bir şeyde varsa muhakkak ki onu güzelleştirir, süsler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer merhamet, yumuşaklık bir şeyden de çekilip alınırsa muhakkak ki onu ne yapar? Çirkinleştirir, kabalaştırır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Geçenki dersimizde bunu izah etmiş edin.、Evet. Dört yüz yetmiş altı numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Dört yüz yetmiş yedi de bir öncekiyle aynı sanırsam o yüzden dört yüz yetmiş sekiz numaralı rivayete geçiyoruz. Aslında okulsa güzel olur. Daha önce geçtiği için. Dört yüz yetmiş yedi ne kardeşler? Merek lazım şimarıdaki bir domanda. Niye mahvetmek kötülüktür diyor. Onunla alakalı herhangi bir şey alınmamış. Evet. Devam edelim. <gülüyor> 48. <gülüyor> Haneş İbn El Haris radıyallahu anh'tan babasından rivayetleri şöyle dedi: Bizim zamanımızda bir adamın atı doğururdu. Adam adam da atın yavrusunu boğazlardı. Sonra da buna binecek kadar yaşayacak mıyım? derdi. Bu konuda bize Ömer radiyallahu anh'dan şöyle bir mektup geldi. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeyleri ıslah edip geliştirin. Çünkü ölüm veya kıyametin gelişinde genişlik vardır. Evet. Diyor ki Halif İbn-i Lakid radiyallahu anh bizden birisinin diyor bir atı bir、e, yavrusu olduğunda yani bir tayı olduğunda onu tutar keserdi diyor. Ve bunun üzerine de derdi ki ben bu yaşayana kadar yani yaşayıp da yani hayvan büyüyüp üzerine bine kadar yaşayacak mıyım diye ne yapardı? O hayvanı keserdi diyor. Ee, daha sonra Ömer radıyallahu anh'ı da kendilerine bir mektup geliyor ve diyor ki Allah'ın size rızık olarak verdiklerini ıslah edin. Yani temet etmeyin, yok etmeyin çünkü bir bu işte <gülüyor> bir genişlik vardır diyor. Ama aradıya Allahu anhu. Überte baktığımız zaman kardeşlerim, dünya ve ahiret hayli ile alakalı işlerde ne vardır? Bir teşvik etme、e, olayı vardır. Yine meşhur olan yollarla mal biriktirmenin, mal üretmenin üretmeye dair de bir teşvik vardır rivayete bakıldığı zaman. Yani、evet, 479. Enes、evet, İbn Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve siddine şöyle buyurdu: Sizden birinizin elinde bir kurma fidanı bulunduğu halde kıyamet kopacağı olursa Eğer、evet, kıyamet kopmadan o fidanı bitmeye güç yetirebiliyor ise ona、yani、bilsin. Evet çok güzel bir rivayet kardeşlerim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan gelen rivayet. Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatu vesselam şayet diyor kıyamet kopacak olsa ve o anda da şayet elinizde bir fidan, bir hurma fidanı olsa... Onu da dikmeye fırsatınız olsa onu dikin diyor Allah'a söyleyeyim aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşlerim burada ağaç dikme veya böyle bir nehir veya su yeri açma tabi ki bunlar aslında teşvik edilen şeyler. Evet. Bizim şu anda faydalandığımız ağaçlar veya ne bileyim yapılan çeşmeler nasıl ki bizden önceki insanların yapmış olduğu bir şey ise ve bizde bundan faydalanıyor isek aynı şekilde bizim yapacağımız bir hayır, dikeceğimiz bir ağaç veya yapılan bir çeşme de bizden sonraki nesillerin ondan faydalanmasına vesile olacaktır. Aynı zamanda bu nedir? Bir sadaka-i cari hükmüne de girmektedir. Ve insanlar Kuşlar, cinler bundan faydalandığı mı tetçe, meyvesinden, gölgesinden veya yapılan bir çeşmenin veya açılan bir yolun, işte suyundan, yolundan faydalanıldığı mı tetçe, Allah Azze ve Celle siz ölmüş olsanız bile bundan ne yapacaktır, sizin deflerinize, sevap hanenize, sevap yazınmayan devam edecektir. Şimdi. Ve yine burada çok güzel bir şey var kardeşlerim, hayatın son anına kadar fırsatları değerlendirme vardır. Ölüm döşeğinde bile olsa ki Allah Nasıri Aleyhisselatü Vesselam, ölüm döşeğinde bile ümmetine nasihattan geri durmadı. Hatta yine böyle bir şey de verdiği nasihatlardan bir tanesi de. Allah diyor Yahudiler ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar Peygamberlerinin kabirlerini, mezcler edindir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim İbn Celi rahimullah, İmara İbn Khuzaymeden onun da sabitten rivayet ettiği güzel bir rivayete diyor ki ben diyor Ömer İbn Khattāf radıyallahu anhuyu babama şöyle derken işittim diyor. Sen Neden kendi arazine ağaç dikmiyorsun diye sordu diyor. Bu da dedi ki ben yaşlı bir kimseyim, belki yarın öleceğim dedi diyor. Bu nüzene ona radıyallahu anhu kalk beraber ağaç dikeceğiz dedi ve amarübnul khatta badiyallahu anhu ya anhu babam ile birlikte ki bizim kendi arazimiz yani babam babamın arazisine kendi eliyle babamla birlikte Ağaç diktiğini gördün diyor sahabe radıyallahu anhu. Anhu o yüzden bazı, bazı sahabeler toprağa、e, şey dikmenin, ağaç dikmenin Allah için çalışma olduğunu bundan saymışlardır kardeşlerim. Burada bakıldığı zaman son ana kadar itaat etmeyi bir teşvik vardır kardeşlerim ve bu konuyla alakalı 99 tane adamı öldürür. Sonra tövbe etmek isteyen adamın kıssası vardır. Bu karşımıza çıkar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı anlatırken. Sizden önce bir adam vardı. Ve bu adam 99 tane kişiyi öldürmüştü. Sonra adam tövbe etmek istedi. Ve dedi ki şu anda yeryüzünde en alim olan kişiyi bana gösterin. Daha sonra kendisine bir rahibi gösterdiler. Adam rahibe geldi. Ve dedi ki, ben doksan dokuz tane kişiyi öldürdüm. Benim için bir tövbe var mıdır? Rahip dedi ki, hayır. Senin için bir tövbe vardır. Bitmişsin sen ölmüşsün. Bunun üzerine adam rahibi de öldürüyor ve sayıyı yüze tamamlıyor. Adam yine pişmanlıyordur. Hala tövbe etmek istiyor. Ve yine Yer yüzünde o anda en alim olan kişiyi soruyor ve kendisine alim bir kimseyi gösteriyorlar ve diyor diyor ki ben 100 tane adam öldürdüm benim için bir tövbe var mıdır? Alim diyor ki seninle tövbe arasına kim girebilir ki? Evet senin için tövbe vardır. Fakat diyor sen bu yaşadığın bölgeden o yaşadığın bölgeden çık ve falanca yere gitti diyor. Çünkü orada yani diğer bölgede Allah'a ibadet eden kimseler var sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et ve sakın kendi arzına kendi topraklarına, memleketine yurduna geri dönme çünkü orası insanların kötülük yaptığı kötü bir yerdir dedi diyor adam bunun üzerine o alemin dediğini tuttu, güzel bir şekilde tövbe etti ve kendi yaşamış olduğu beldesini terk ederek yani hicret ederek Diğer adamın, alim adamın işaret ettiği yere gitti. Yoldayken ölüm geldi. Ve adam öldü. Bunun üzerine rahmet melekleri ve azat melekleri geldi. Rahmet melekleri dedi ki bu bizimdir. Çünkü Allah'a tövbe ederek Allah'a doğru yöneldi ve Allah'a tövbe etti. Günahlarından pişman oldu ve Allah'a tövbe etti. Azat menekleri de dedi ki hayır bu bizimdir çünkü bu adam her ne kadar tövbe etmiş ise de hiçbir hayır işlememiştir. Bunun üzerine insan kılığında bir menek geldi ve kendi o ikisi arasında hakem oldu diyor ve dedi ki iki yer arasındaki yani çıktığı toprak ile varacağı toprak arasındaki ...mesafeyi kıyas edin yani ölçün dedi diyor. Eğer hangisi yakınsa o melekler onu alsın. Çıktığı bölgeye yakınsa Allah melekleri alsın götürsün. Yok hicret edeceği bölgeye iyi insanların Allah'a ibadet eden insanların bulunduğu bölge daha yakınsa... ...rahmet melekleri götürsün. Ve ölçtüklerinde baracağı bölgeye daha yakın buldular ve rahmet melekleri alıp gitti diyor.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 ve diğer toprağa de emretti ki ondan biraz daha uzak kalsınlar ve adam sadece bir karış varacağı yere yakın oldu da rahmet melekleri alıp ne yaptı götürdüler diyor. Şimdi kardeşlerim bu adam katil olan 100 kişiyi öldüren bu adam Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan tövde kapısının açık olduğunu bildi ve ne yaptı? bulması gerektiği yer、yani、olduğu bölgeden çıkması gerektiğini ve bir daha da geri dönmemesi gerektiğini bildi ve ona hareket etti ve bunun için çabaladı ve ölümü diyor hissettiği zaman hani kardeşlerim koşu yapılır da、e, o ipe geldiği zaman bir、e, yarışmacı böyle göğsünü ileri atarak ip varmak o ipi ulaşmak ister ya onun gibi sanki göğsünü ileri atarak öldü edip edip hicret edeceği bir yere ne yapmak istedi yapmak istedi bu da aslında o kişinin son anda yaptığı en son hayırlı kardeşler Allah Azze ve Celle de ne yaptı onun tövbesini kabul etti berahmet meleklerinin alıp onu götürmesini sağladı demek ki kardeşlerim insan hayatının son anında bile hayır işlemekler ne yapması gerekir? Uzak durmaması gerekir. Bu da öyle yaptı. Allah Azze ve Celle de ona yardım etti. Ve o varacağı, hicret edeceği yere kendisini o insanı biraz daha yaklaştırıp o kendi çıktığı kötü bölgeden yaklaştırarak ona yaklaştırdı. Ve böylelikle rahmet melekleri onun ne yaptı? Rabbini kabzedip, rahmet melekleri götürüp cennetine götürdü. Demek ki kardeşlerim bu rivayette anlaşılması gereken İnsan son anına kadar hep hayır işlerle uğraşması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle rivayetde ya <gülüyor> iwan nadi na amanut takullah haq tuqati Allah'tan gerektiği gibi korkun, hakkı ile korkun, vla tamutunne illa wa antun muslimun ancak Müslümanlar olarak can verilir Allah Azze ve Celle. Eğer bizler ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz, setki bilmiyoruz, öyleyse her an hayır işlemek zorundayız kardeşlerim. Hayır işlemeye her zaman meyilli olmamız gerekiyor. Ki ölüm ne yapabilir? Her an bizlere gelebilir. O yüzden en şeyde bile en küçük anımızda bile Allah Azze ve Celle bizleri hayırdan ayırmasın. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefsimize terk etmesin kardeşlerim. Allah hepimize Hayır versin inşallah. Evet. 480 numaralı rivayet zayıf. 480 zayıf. 481. Bu hurayeden rivayet, mazlumun duası. Bu hurayeden rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç dua Allah tarafından mutlaka kabul edilir. Haksızlığa uğrayan mazlumun duası, yolcunun duası, babanın çocuğu için yaptığı dua. Evet. Kardeşlerim bu rivayete daha önce biz、e, 32 numaralı rivayette işlemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 dua vardır ki bunlar kabul edilen dualardır ve bunlarda hiçbir şüphe yoktur kabul edileceğine dair. Mazlumun duası zulme uğramış kimsenin duası, yolcunun duası anne babanın çocuğu için yaptığı duadır demiştir. Bir rivayette kardeşlerim オーサー、マズドモランドのオーレンキンセンドアスンダンサクルン、チュンキオンナ、アラハラスンダビル・フェルベイオクトブルムシュトル、アラハサル、アリサラスオーサラン、ヤンズノーオーレン、カフィルビルオーサー、オキ l セドオズルミネ、マズドモラン onun duasını kabul edeceğini buyuruyor Allah r ア s u l ル。 Aleyhissalatuhis salam. O yüzden kardeşlerim buna çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. 482 zayif kardeşler. 483. Dülüm azap karanlıklarıdır. Cabil ibni Abdullah'tan işitildiğine göre Rasulullah sallallahu alaihi wasallam şöyle buyurdu: Dülümden saklanın. Çünkü dülüm kıyamet günü şiddet, korkuz ve azap karanlıklarıdır. cimrilikten de sakınmış. Çünkü cimrilik sizin önceki toplumları helak etmiş ve onları birbirlerinin kanlarını akıtmaya götürmüş ve onlar kendilerine haram kılınan şeyleri helak kabul etmişlerdi.、Evet. Arkadaşlarım bunu da bir önceki derste 470 numaralı rivayette、e、açıklamıştık. Ve zulümden sakının çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklar olarak sizin karşınıza gelecektir. Ve cimrilikten, aşırı cimrilikten de sakının diyor Allah Resulü Selam. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiştir. Ve bu sayede onlar kan dökmüşler, kanları helal kılmışlar. Ve haram olan şeyleri de ne yapmışlardır? Helal kılmışlardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada haram olan şeyleri helal kılmışlardır derken... Yani onların kadınlarını <gülüyor> bile kendilerine ne yapmışlardır? Haram helal kılımışlardır ve Allah Azze ve Celle'nin onların mallarını ve canlarını haram kıldığı halde ne yapmıştır? Kendilerine helal kılımıştır. Evet. 484 zayıf kardeşler. 485. Bilmiyorum Ömer'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Dün kıyamet günü çıktı." korku ve azap karanlıklardır. Evet. Daha önce de geçtiği gibi çünkü zulüm kardeşler zulümden uzak durma iyilik ve birlikteliği getirir. İyilikle birlikte olmanın sebebidir. Bunun zıttı olan、e, yani zulümde vuku bulma ise ayrılığa sebeptir ki o da hiçbir zaman ne yapmamıştır? Hayır.、E, getirmemiştir. 486 486 E、bu sahipten ivan dediğine göre hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dün ertem imiller nizâllarını çekip cehennem adresinden kurtuldukları zaman cennet ile cehennem arasında bir cennet ile cehennem arasındaki bir köprüde bek bekletilirler dünya hayatında aralarında olan haksızlıklardan dolayı birbirlerinden haklarını almak için çatlaşırlar nahlarından temizlenip arındıkları zaman bunların cennete girmelerine izin verilir muhammedin canla kudret elinde Allah'a imin ederim ki, Nefsim. nefsime imin ederim ki müminler, müminlerden her biri cennetteki yerini, dünyadaki yerinden daha iyi bilir. Kardeşlerim, bir ibadetin başında, idah halu sal mu'minuna min al-nari. Yani müminler, sırttan geçerken. sıratla alakalı Ehl-i Şimnet'in itkadı şudur kardeşlerim. Sırat cehennemin üzerine kurulmuş bir köklüdır. Diğer tarafta da cennet vardır. Ve insanlar amellerin nispetinde bu sırattan geçeceklerdir. Yani cehennemin üzerine kurulmuş köklüden amellerin nispetinde geçecektir. Bir ivaette kimi şimşek gibi, kimi işte atın üzerinde、e, geçer gibi, kimi、e, yürüyerek, kimi koşarak, kimi emekleyerek, kimi ise ne yapacaktır, ateşle huku bulacaktır. Ve insanlar amellerinin ispatında oruç sıratından geçeceklerdir. Şimdi onlardan kimi, eğer hasenatı seyyi altını geçmiş ise, daha fazla ise, rahat bir şekilde o sırattan ne yapacaktır? kurtulacaktır. Eğer oraya düşerse yani kötülükleri iyiliklerinden fazla olacak şekilde Allah'ın bağışladığı dışında oraya düşecek olursa muvahhitlerden Allah'ı birleyen muvahhitlerden eğer cehenneme düşecek olursa Allah Azze ve Celle dilediği kadar onu azap edecek sonra da şefaatle veya başka bir şeyle onu oradan ne yapacaktır? Kurtaracaktır ki cehennemde kafirlerden başkası, ebedi olarak kalmayacak. Sadece、e, kafirler kalacaktır. Şimdi hadisin başlangıcı aslında şöyle. Müminlerden bu sırattan geçecek, yani sırattan geçerek ateşe düşmeden karşıya geçenler. Cehenneme düşmemiş. Ne olacaklar? Hübisu bi kantaratin beynel cenneti o nar diyor. Cennetle cehennem arasında bir yerde bunlar tutulacaklardır. Daha sonra ne olacak? Dünyadayken kendi aralarında yaptıkları zulümlerle birbirlerine kisas uygulanacaktır.、Diyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bunlar kendi işlerinde bulundukları kisasla, Kurtululurlarsa, ondan sonra onlara cennete girme izni verilecektir. Bu da nedir? Zulümle ve tamamen kul hakkı ile alakalı bir meseledir. Amellerin isbetinde her ne kadar sırttan geçerler, ateşe düşmeden geçerlerse, ama cennete girmeden önce ne yapılacaklar? Bekletilecekler. Ta ki oyunuzsuz koş, oyunuzlu koşan hakkını alıncaya kadar. Birbirleri hakkında Kısa süreye uygulanacak. Birbirleri yaptıkları zulüm neticesinde ne yapacaklar? Helalleşecekler, biribirinin hasen afından alacak, biribirinin seyi afından kötülüklerinden alacak. Ne zamanki bu olay bitecek? Ondan sonra eğer Allah Azze ve Celle onlara cennete girmeye izin verirlerse ne yapacak? Cennete gireceklerdir. Muhammed'in nefsi önünde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, onların diyor dünyadayken. cennetteki menzilesini, yerini dünyadaki yerinden daha iyi bilirdi. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ında ve Resulü aleyhissalatu ve selam da sünnetinde cenneti en güzel şekilde ne yapmıştır? Vasbetmiştir, bizlere tanıtmıştır. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا اَلَّهُمْ Diyor Allah Azze ve Celle. Muhammed Suresi 6. ayet-i kerimesinde. Yani Onlar için tanıttığı, onlar için vasfettiği cennete girdirilir diyor onlar Allah Azze ve Celle. Çünkü ânın birçok yerinde, işte ırmakları altından, ağaçları altından, ırmaklar akan sarayları altından, ırmaklar atan cennetler vardır onlar için diyor Allah Azze ve Celle. İşte onlar da aynı bu şekilde bildikleri, tanıdıkları cennete girdirilir diyor Allah, Allah Azze ve Celle, Muhammed Suresi. Altinci aheti keremesinde. Burada da kardeşlerin asıl anlamamız gereken şu ki, hiç kimseni ne yapmayın, zulmetmeyin. Hiç kimsenin hakkını yemeyin, hiç kimsenin kul hakkına girmeyi ki, yarın Allah Azze ve Celle sizin günahlanınızı bağışlasa bile kul hakkına ne yapmayacak, bağışlanmayacak. Ancak o kulla Allah Azze ve Celle sizi başkına bırakacak. Eğer kulun hasenatı iyilikleri eksikse ne yapacak, sizden alacak. Ki burada en güzel bunu anlatan müffliz habersidir kardeşler. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabesini müffliz kimdir bilir misiniz? İşte malını kaybeden, kimseye iflas etmiş, malı kalmış. Hayır diyor, bu sizin anladığınız gibi değildir diyor. Bir kimseyi hayal etin. Bu adam hayatı boyunca iyilik yapmış, hasenatı var. Davet yapmış, tebiri anlatmış, insanların hidayetine vesile olmuş, ama ona zulmetmiş, onun parasını çalmış, yalan söylemiş, emanetli dianetlik etmiş, müminleri birbirine düşürmüş, insanları fırka fırka etmiş, insanları parçalamış, bölmüş, insanları birbirine düşman etmiş, kardeşi kardeşe düşürmüş. Bilir diyor o, hasen altından alınır, bu hasen altından alınır. Sonra diyor hiçbir hasenatı kalmaz. Hiçbir iyiliği kalmaz. Sonra insanlar diyor kendi günahlarını ona vermeye başlarlar ve öyle şekilde cehenneme atılır diyor. İşte asıl müflis iflas eden kimse budur diyor. Görüyorsunuz mütterikesini kardeşlerim? Zulmetmek, insanların、e, ihanet etmek, insanların emanetine göz dikmek hepsi ne yapıyor? Yarın ahiret günü kısasın uygulanacağı o günde adam iflas ediyoruz. Ölünüze cehennem aldık. Allah korusun. Allah hepimize hayır versin inşallah kardeşlerim. <gülüyor> 480, 480. <gülüyor> 489 Ebu Tuha şöyle bir anlatmıştır. Mescid ileşey İbn-i Şekil mescidde birer geldiler. Mescidde bulunanlar doğal Bu ikisini etrafında topladılar. Şey anlatacağım da Mesrur,、e, radıyallahu anh diyeceğim, aslında radıyallahu anhta diyebiliriz çünkü tabiinin büyüklerindendir, aynı zamanda、e, mukadderamdandır. Yani Allah nasuru,、e. aleyhissallatu vesselam zamanında Müslüman olmuş ama Allah rasmi görmemiş. Mesrur. Radıyallahu anhta diyebiliriz. Çünkü Radıyallahu、evet. Anh dediğimiz zaman bir sahabeyi、evet. anlarsınız. Ama Mesruruk da、e, tabiinin büyüklerinden muhaddramdır. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında、e, Müslüman olduğu halde、e, Allah Rasulü bir görürmüşte Türk resat kararı. Evet. Mesruruk Allah'ın rahmeti sun. Şu bizim etrafımızda toplananların bizden ancak hayırlı söz dinlemek istiyor. Hadi size baştan alalım rivayetini. Mesruruk ve şu teir. İbni Şekil, mescidde bir araya geldiler. Evet.、Mecid'de... İkisi de tabinin büyüklerinden. Evet. Mescidde bulunanlar dağılıp bu ikisinin etrafında toplandılar. Mesruk radallahu anh, şu bizim etrafımıza toplananların bizden ancak hayırlı söz dinlemek istediklerini düşünüyorum. Ya sen Abdullah İbni Ömer'den hadis-i tibayet et de ben seni tatsik edeyim. Ya ben Abdullah'tan ibadet edeyim de sen beni tatsik et dedi. Şüthet İbni Şekil bizden anlat ya Ebu Aişe. Mesut dedi ki, Mesut, Abdullah'ın gözler zina eder, eller zina eder, ayetler zina ederler. İnsanın cinsel organı ya bu zinayı tasvih eder ya yalanlar. Dediğini işittin mi dedi. Şüthet, evet dedi. Mesut, ben de ondan işittim dedi. Mesut, Abdullah'ın Kur'an'da herhalde haramı emirle yasağı bir arada toplayan şu, gerçekten Allah adaleti ihsanı ve yakın, yakınlara vermeyi emeden ayetinden daha kapsamlı bir ayet yoktur dediğini işittin mi?" dedi. Şüdet, evet dedi. Mesruk, ben de ondan işittim dedi. Mesruk, Abdullah şöyle dediğini işittin mi? Kur'an'da kim Allah'a karşı takvâla davranırsa, Allah onun için bir çıkış ve kurtuluş öyle yaratır. Sözümden daha çabuk, ferahlık ve mutluluk veren bir ayet yoktur dedi. Şüdret evet dedi. Mesrük ben de onları işittim dedi. Mesrük Abdullah'ın şöyle dediğini işittim mi? Ey kendilerine karşıaksızlık ve durum işlemek de hatta açmış kullarım. Allah'ın rahmetine ümidi kesmeyin. Ayetinden daha çok Allah'a güvenme ve onu yetki ona yetki vermeyi ifade eden bir ayet Kur'an'da yoktu dedi. Şüdret evet dedi. Mesrük ben de onları işittim dedi. Allah razı olsun. Ne işler Mesrük? Aslında Mesrul、e, kelime manası olarak çalınmış demektir. Selifa çalınmış Mesrul.、E, bunun bu şekilde、e, isimlendirilmesinin sebebi ise kendisi küçükken kaçırılmış, daha sonra da bulunmuş ve sonra da Mesrul çalınmış olarak isimlendiriliyor. Bu isimde、e, meşhur oluyor. Kendisi tabiinin büyüklerindendir. ve muhadram olarak sayılır yani Allah Rasulü Sallam zamanında Müslüman olmuş ama Allah Rasulü Sallamı görmemiştir. Böyle kimseler ne deniyor muhadram deniyor ki bu Veysel Karney, Veysel Karney dediğimiz Veysel Karani bu kimselerden bir tanesidir. Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam zamanında hayattayken Allah Rasulü Sallam'a iman etmiş ama onu görmemiştir <gülüyor> ki sahabenin tanımında. Onu görme nedir şart olarak koşulmuştur ki sahabe olabileceği ve Müslüman olarak ölme şartı da、e, getirilmiştir. Şahib diyor ki arabiyyallahan Allah、e, Mesrük、e, e, rahimullah Mesrük、e, hakkında diyor ki ben diyor ilme ondan daha talip olan daha istekli bir kimseyi başka bir kimseyi görmedim diyor ki kendisi Abdullah ibn Omar radıyallahu anhumunun talebelerinden en müşür, meşhur olan E, talibelerinden bir tanesi di ki diğerleri Alqama, Aswad, Ubed, Mesruk, Harith ibn Qays、e, ve Amr ibn Shurahbil Abdullah ibn Amr radıyallahu anhumanın talibelerinden、e, bir kadıdır ki fetvada en üstün olan、e, kimsede Mesruk、e, Raki Muhammad idi ve kendisi Kofe'de insanların en bilgini olan、e, alim idi. Şimdi kardeşlerim olaya bakıldığı zaman Mesruk ve Şuteyir İbni Şekil her ikisi de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın talep ederek insanlar onu toplandıkları onu gördükleri zaman ne yapıyorlar? Hemen başlarına toplanıyorlar ki burada hemen Mesruk rahimullah diyor ki hemen ne yapalım? Oradaki topluluğundan faydalanmak için Ki sahabemin de ahlakı buydu, Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de böyleydi. İnsanlara vaaz ve nasihat bulunmak için, vaaz ve nasihatta bulunmak için hemen onların uygun bir zamanlarını seçerlerdi. Uygun zamanlarında ne yaparlardı? Hemen onlara vaaz ve nasihatta bulunurlar ve kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin kuralı gereince de onlara güzelce usandırmadan, nefret ettirmeden vaaz ve nasihatta. E, bulunurlar da. Ve Mesruk burada、e, Abdullah ibn-i Umar radiyallahu anhumanın şu sözünü zikrediyor. Aynanit、e, tezniyani göz ne yapar? Zina eder. Şimdi、e, gelen ribayette kardeşlerim göz diyor asıl、e, zinanın aslı gözdür. O yüzden、e, göz insanı、e, zinaya teşvik eder. Zinayı çağırır diyor. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hani ilk etapta ilk bakış derler ya sorulduğunda kendisi ne yapmıştır bundan? Yasaklıyor ki Ali radıyallahu anhuya amcasının onları Ali radıyallahu anhuya şey yaptığında、e, sakın diyor birinci bakışa ikincisini ne yapma? Ekleme diyerek Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselam bundan yasaklıyor. Evet,、e, gözün zinası nedir? Bakmaktır. Ve daha sonra Ömer Abdullah Efendi Omar el zina ederdir. Elin zinası nedir? Dokunmaktır. Sonra ayaklar zina ederdir. Ayakları zina etmesi ise ne yapmaktır? Turşiyata gitmekdir. Ve daha sonra diyor cinsel huzurda ne yapar? Ya bunu tasdik eder ya da bunu yalanlar diyor. Sen bunu ondan işittin mi? Evet diyerek ne yapıyor? Onu tasdik ediyor. Ve daha sonra diyor ki sen Abdullah İbni Amar'ın şöyle derken işittin mi? Kur'an'da herhal ve haram ile alakalı emir ve lehî ile alakalı Allah Azze ve Celle'nin şu emri vardır. الله بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِذِ الْقُرْبَ يَأْنُو ならばともずあまん、あだれ ti、<音楽> akrabaya ak yardım etmeyi ne yapar? i ̇ ç e r m e ctrisch。d e d i ğ i m i zaman g e r e k t r i s a h あだれっぷんもい ş i y a t ı yani kötü olan Bütün söz ve davranışı da ne yapar? Haram kılar, yasaklar ve her türlü münkeri, her türlü azgınlığı da Allah Azze ve Celle haram kılar. Ve ayet ne yapıyor? Bunu içeriyor. Kardeşlerim, adalet denildiği zaman kul ile Rabbi arasında bir adalet vardır. Bu neyi gerektirir? Allah'ın rızasını, kendi arzu ve hevesini önününe geçirmesi gerekir. Adalet budur, adaletli olan budur. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak da Allah Azze ve Celle ile kulu arasındaki adaleti gerektirir. Allah Azze ve Celle'nin rızası her şeyden ne yapması gerekir? Önde olması gerekir. Peki kulu kendisi ile neksi arasındaki adalet nasıl gerçekleşir? Bu da İnsanın kendisini helaka götürecek her şeyden yasaklaması, uzak durması gerekir. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? وَنَهَنْ لَفْسَا عَنِ الْهَوَا Yani kendisini kötü olanlardan, kötü arzulardan yasaklayan kimsedir, o kurtulan kimse. Bu da nedir? Ve her türlü şeyde kanaat olmayı gerektirir. İnsanın kendisine karşı adaletli olması. Ne yapacak bu kimse? Bu kimse. ...kendisini helaka götürecek... ...her türlü şeyden uzak duracak... ...ve kanaat sahibi olacak ki... ...kendi nefsine karşı ne yapsın? Adalet durursun. Kendisi ile insanlar arasındaki... ...adalete bakıldığı zaman... ...onlara ne yapacak? Nasihat edecek. Ve az da olsa, çok da olsa... ...insanlara hıyanet etmeyecek. Ve... ...kendi nefsine karşı her yönlü... ...o insanlara karşı... ...insaflı davranacak. Ve onlara karşı... Söz veya fiil olarak herhangi bir kötülük yapmayacak, ne sırlı yani gizli de ne de açıkta onlara karşı kötü bir şey yapmayacak ve yine onlardan gelen her türlü belaya, musibete karşı da sabredecek. İşte bu da kendisiyle insanlar arasındaki adalete gereken şeylerdir. Adaletle alakalı. ブルーナーカルカルデスルン。イブディア・ローアン・ウマー、アダーレティ、フォローダーキマーナスナー、ビリンジセイ、テラ、アチュール、アネ、アデン、ブラタシ。ベヘルトル、アキドウラーク、ベヤシェリアトウラーク、ゲレケン、ヘルシェイン、ベエレネゲテルルルメセネ、ジュルメンテルケデルメセネ、ベエレケテルメセネ、ベエレケテルメセネ、ベエレケテルメセ verilen her şeyde insaflı olunması gerektiğini söylüyor. Adaleti açıklarken İbn-i Abbas radiyallahu、e, anhumar. Sonra Allah Azze ve Celle adaletten sonra ihsanı emrediyor. İhsan ise ibadeti her türlü en güzel şekliyle yerine getirmektir. Ve Allah Azze ve Celle'yi her zaman、e, ne yapmak? E, göz önünde bulundurup, murakabe dediğimiz şey. Her zaman kalbinde taşımak, her halde Allah'ın azametini, yüceliğini, unuluğunu düşünmek. O yüzden hani Allah Resulü aleyhissalatu ve selama ihsan nedir diye sorulduğunda Cebrail aleyhissalam en ihsanu en te'abudallaha ke'enneke terahu. İhsan tıpkı diyor、e, sanki senin Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir ihsan. Ee, diyor. Demek ki kardeşlerin insan denildiği zaman tevhidi içeriyor. Allah Azze ve Celle affetmeyi insanlara affetmeyi, onlara lütufta bulunmayı ve、e, gizli olan hallerinin açıkta olan hallerinden daha iyi olmasını gerektiriyor insan. Onda sonra diyor ki Allah Azze ve Celle bu itaidin kurba yani、e, akrabaya yardımda bulunmayı emretiliyor Allah Azze ve Celle. Yani burada da、e, İmam Kortubi rahimun Allah diyor ki yakınlara akrabaya vermeyi yani onlara verilmesi gereken maldan vermeyi emrediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle İsra suresi 26. ayet-i kerimesinde وَآتِدَ الْقُرْبَ حَقَّهُ Yakın akrabalarına da onlara hakkını ver diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onları kastetmiştir ki en yakın akrabaları vermeye en layık olan kimseler nedir? Yakın. ...akrabalardır. Ondan sonra diyor ki... ...Mesuk Abdullah İbni Ömer... ...radiyallahu anh'ın... ...şu ayetini... ...ki için, insanın içini rahatlatan... ...kişiden üzüntüyü gideren... ...şu ayeti okuduğunu duydun mu? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَهُ Her kim Allah'tan korkarsa... ...yani onun emirlerini yerine getirir... ...ve yasaklarını da terk eder ise... Allah Azze ve Celle onun her işinde bir çıkış gösterir, muhakkak bir çıkış verir. Eğer zulm min hayfıla yaktıysa, hiç düşünmediği, hiç aklına bile getirmediği yerden onu ne yapar? Rızıtlanırır diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abderrrhaman dır ki: Omen yatta Allahı icgallahu makhja. Kim Allah'tan korkarsa Allah'ına bir çıkış gösterir. Yani onu Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarır diyor. İnsan bundan başka ne isteyebilir? Katada rahimullah da bu ayeti hakkında yani şüpheli bütün şeylerden Allah onu kurtarır demişlerdir. Evet. Kardeşlerim daha sonra Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın işleri havale etme, Allah'a havalet etme, ona tevekkül etme ile alakalı ayeti sorduğunda diyor ki, や د い ي الذين أسرفوا على <هم>、ah ah、أ ن فس へん。えい、びなひしりやん。びなひしりやれけんでらぬ、ずうめだん。びなはだらんこんららん。لا تقنطو من رحمه الله。さ كن、あらはん رحمه んだん。あらはん مغفرت んだん。あらはん lutف んだん。 ...sakın Allah, şeytan da sizi Allah'ın mahremetiyle ne yapmasın? Kandırmasın. Bu da çok önemli bir karne kardeşlerim. Bu da insanın hüzüntü anında içini rahatlatan ayetlerden bir tanesi. Ey günaha dalmış kimseler kullarım sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kardeşlerim burada vaaz ve nasihatta çok önemli bilgiler veriliyor... Ki, ki tabiinin büyüklerinden mesul, vazı ve nasihatı sıralarken, birinci sırada nefsi temizleme, nefsi temize çıkarma, Allah'ın hakkını gözetme, insanın kalbini, uzuvları ve bedeni temizlemeye ile başlıyor. Daha sonra ise helal, haram, evir ve yasakları açıklıyor ve en sonunda da takviye emrediyor. Bu her türlü hüzün, keder ve sıkıntıyı gideren bir şeydirdir. Ve bundan sonra da ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin merhametini zikrediyor. Bunlar nedir? Çok önemli、e, konular ve son olarak Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin genişliği, Allah Azze ve Celle'nin tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğini. Çünkü... なぜなら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Artık şey yapın, bıkın, usanın, dönün. Allah bütün günahları bağışlar. Eğer siz denizlerin köpüğü kadar günahla bile gelseniz tövbe edin. Allah hepsini bağışlardır. Yeter ki siz günahlarınızdan pişman olun. Allah'a yönelin. Allah'ı çok bağışlayıcı olarak bulacaksınız diyor. O yüzden, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesme. İşte bu insanın için rahatlatıyor. Ve insan düşünün, hep olumsuzlukları düşünürse ne yapar? Onda kafayı yarar. Allah korusun kardeşler. Yani tıpkı yani Allah bizi azap edecek, Allah çarpacak, Allah cehenneme koyacak. Bunları düşünüyüşünü insan ne yapar? Kafayı yarar kardeşler. Ama Allah'ın mutlu var. Allah Azze ve Celle'nin merhameti var. Allah'ın rahmeti var. Bunu düşündüğünüz zaman. Sakın Allah'ın rahmetinden neyse kapınmayın. Allah'ın rahmeti geniş. Allah Azze ve Celle'nin katında yüz tane merhamet, rahmet vardır. Sadece bir tanesini yeryüzüne indiriyor. Ve işte o sadece bir olanla ne yapıyorsunuz? İnsanlar ve hayvanlar kendi aralarında merhamet eder diyor. Ama Allah Azze ve Celle doksan dokuz tane merhameti ne yapmıştır? Kendi katına saklamıştır. Allah Azze ve Celle bizi merhametiyle cennetine koyduk. Kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni selenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem、Amen. ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından koru merhametim ve cennetine girdirdiği kullarından eyle bizi ve neslimizi 「そしてこの辺りにありがとうございました」